Fatır V sohbet 5 ve 6 ayetten itibaren Eumuzzu bill Enuzu bill Ezu billhimine şeytı Racim Bismillahirrahman Rahim Rabbi yesir vetu asir Rabbi temmin bil hayır ve kulu Rabbi zıtni ilmen ve fehmen. Rabbişrah li sadri ve yessirli emri ve hlul uk delem billiyi sani yefkahu kavli ve ma ki illa billah ve la kad yessernal kur'an li zikr fehel min muddekir Essalatu vesselam aleyke ya Rasulullah ya ''Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve elhamdülillahi rabbil alemin.'' Evet arkadaşlar Fatır Suresi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta 4 ve 5'i işlemiştik ama tam olarak e, bitmemişti. Bitmes, bitmemesini de talep etmiştim çünkü bayağı önemli bir kavram var gururla ilgili. Ee, onun daha teferruatlı e, işlenilmesi gerekiyordu. E, zaten de genellikle öyle oluyor. E, bu hafta devam edeceğiz inşallah. Dördüncü ayette ne demiştik? Eğer seni yalanlıyorlarsa gerçekten senden önceki peygamberleri de yalanladılar. Bütün işler Allah'a rücu eder, döndürülür. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne vardı? Bir teskin vardı. Yani sadece sana değil bu yıllardır insanlık tarihi boyunca olan bilen bir şey demiştik. Beşinci ayette de ''Ya eyyuhannas'' ''Ey insanlar'' burada dikkat ederseniz iman edenler değil de ''Ya eyyuhannas'' diyerek bütün insanlığa bir hitap vardı. Zaten ''Ya eyyuhannas'' dediğiniz zaman biraz böyle geniş düşünmek gerekiyor. Ee, bütün şeyi de e, bütün zamanları da içine alacak şekilde bir hitap olduğunu göstergesi oluyor. Yani şey değil sadece e, günümüzdeki müminlere hitap eden değil bütün insanlığa hitap eden bir şey. Ben bu olduğu zaman hani geçen hafta da söylemiştik galü ilgili bütün e, evveli ve ahiri olan bir bütünleme görüyorum. Burada kapsama görüyorum. İnne Vaadallahu hakkun, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Burayı nasıl şey yapmıştık? Allah'ın vaadi deyince genellikle arkadaşlar bu ifade e, kıyametle ilgili, yeniden dirilmeyle ilgili, dünyanın sonuyla yani kainatın sonuyla ilgili şeylere bir vurgu oluyor orada. Allah'ın vaadi haktır derken, geçen hafta da onu şöyle açıklamıştık. E, Allah'ın vaadi diyor. Demek ki Allah bir şey vaat etmiş. Bize de vaat etmiş aynı zamanda. En büyük vaat, e, o büyük proje. Yani ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım projesinin bir evresi olan aşama. Daha Biraz daha özele indirirsek, aslında bunlar da çok genelde, e, ben de o örneği hep çok seviyorum, El-Est Meclisi dediğimiz galibela denilen yerde. Ee, bir eleme yapılıyor, elemeye tabi tutuluyor aslında bir imtihan biliyorsunuz o çok romantik şeyler değildi ve bunun sonucunda da bir süreç yaşanmaya başlanıyor. Ee, bu sürecin bir aşaması başka bir açıdan değerlendirirsek Allahu Teala Adem'i yaratıyor biliyorsunuz ona ruhundan üflüyor aynı zamanda esmalarını yüklüyor değil mi biz bütün esmaları öğrettik derken de orada bir yükleme var. O yüklemenin sonucunda da orada bir pardon orada bir ifadesi var Allahu Teala Hanım. bu çok önemsiyorum ben onu. Ene ca'ilun fil ardı halifeten diyor. Ben yeryüzünde bir halife var edene diyor. Bakın orada arz kelimesi geçiyor yeryüzü. Bak halife ama arzda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her kelime çok çok önemlidir. Ama öyle çok konsantre olayların geçtiği yerdeki şeyler çok daha önemlidir. Ben yeryüzünde bir halife var ederim diyoruz. Bunu kime diyor? Meleklere diyor. Yani burayı kastediyor ta orada. Yani e, halife biliyorsunuz Allah'ın... Ee, biraz hızlı gideceğim çok geniş bir konu da daha evvel konuştuğumuz için şey yapıyorum. Yani ilk e, muhatabı olan bunlara biraz geniş almak lazım ama tabii yıllardır bunları konuştuğumuz yıllarda dinleyenler var. Ee, çoktan ikinci baskılar olmasın diye şey yapıyorum. Allah'ın, Allahu Teala'nın esmalarının yaygın olarak e, bir mahlukatta tecelli etmesi halifelik oluyor. Bakın Allah, Allah'lığını kimseyle paylaşmaz. Fakat esmalar Allah değildir biliyorsunuz. Allah'ın güç ve kudretlerinin tezahürüdür. Bunun tecellisini, tezahürünü mahlukata veriyor. İşte mahlukatı içerisinde en fazla esmal tecellisine sahip olan ama bakın potansiyel olarak yalnız onu söyleyeyim. Potansiyel olarak sahip olan insan. Şimdi kudret aleminde bunu biraz anlayabiliyoruz. İşte meleklerin biraz itirazi vadi şey yaptıkları şu. Ya Rabbi yeryüzünde mi? Yani yeryüzü çöplük onlara göre. Kutsi alem, Kutsi. Meleküt alem. Yani burada var eden ama arzda yani arzda nasıl olur yani böyle? İşte ama arzda o, o esma tecellilerinin küldüsünün yüklendiği insandan da bir beklenti var. İşte bak hepsini toparlarsak biraz evvel söylediklerim. Bakalım e, yeryüzünde insan ne yapacak? allah Teala diyor ben bunu hesabını soracağım sizden tabiri caizse. maliki middin kısmı işte burası. İşte bunu vaat ediyor Allah. Allah'ın vaadi haktır. Böyle bir gerçek var. Bunun da oluşacağı bir gün var. İşte bunun bir hesabı görecek. Allah'ın vaadi haktır derken bu var. Yani bir şekilde imtihan için bu dünyaya gönderiliyoruz. Ama işte Allahu Teala burada ilk ağzını yapıyor. Vela nekum sakın ha sizi gurura sürüklemesin, aldatmaya sürüklemesin, kandırmasın, ne kandırmasın. El hay yok. şeytan değil. Dünya. El hayatü dünya. Dünya, dünya hayatı. Dünya hayatı sizi Kandırma. aman ha kandırmasın, şey yapmasın. Bir şey daha var. Bugün işte burayı özellikle şey yapacağım. Vela tekrar şey yapıyor. Yahu rannekum billahil. Bu sefer ne? El garur. Bu sefer de el garur denilen şey. Onu izah etmeye çalışacağız işte. El garur denilen şey de sizi Allah'la aldatmasın. Şimdi burada bir kelime geçiyor. Garre. Biliyorsunuz ben e, Arapça kelimelere bakarak izahı yani semantik manasal gitmeyi çok seviyorum. Garre Arapçada kullanılan bir fiil. Türkçe'ye de gurur olarak geçmiş. Ama Türkçedeki gururla buranın çok da alakası yok. Onu sözlükten araştırdım. Biraz bazı Arapça kelimeler Türkçe'ye geçerken anlam kaymalarına yol açıyor. Birebir bazen almamakta fayda var ama yine de istifa edilir. istifade edilecek tabii ki onlardan. Gurur Türkçe'de ne olarak kullanılıyor? Kibire. Kibire yakın bir manayla kullanılıyor değil mi? Mağrur da doğrudan... orada. Mağrur, Mağrur e, kibirlenme durumunu e, ifade ediyor. E, şey gururlanma durumunu e, ifade ediyor. Kibre yakın bir anlamı var. Biraz farklı olarak biraz daha kinlenme ile, iddia ile, inatla ilgili bir şey. Yani yani bunu gururundan yaptı. Yani inadından yaptı. Yani tam orada kibre bir e, şey yok ama ya çok e, gururlu adam ya şeyine inadından vazgeçmiyor. Gibi bir ifade var ama Arapçadaki bunun karşılığı tam olarak bu değil. O şekilde de izah edilince bir yere ulaşılıyor ama tam olarak bu değil. Bu şeyden çok faydalanıyorum yani bu şu müfredat var ya arkadaşlar. Ragıp el-İsfahane'nin, bunun biraz tefsirde ilgilenenlerin bunun almasında çok fayda var. Müthiş bir şey. Kur'an'da geçen kelimelerin kökenlerini, sözlüklerini söylüyor ve onların Kur'an'da hangi ayetlerde geçtiğini söylüyor. Kesinlikle bunun olması lazım. Yani biraz daha fazla ilgileniyorsanız buradan şey yapmanız lazım. Orada Garre kelimesinin değişik şeyleri var. Ben uzun uzun diye anlatmayacağım. Şu manaya geliyormuş mesela beni en çok şey yapan bir şeyi izi. Bir şeyin alameti ya da izi. Mesela atın e, şu ön kısmında beyaz bir iz olurmuş. O onun güzelliğiymiş, ayırt edici özelliğiymiş. Alameti farika gibi. Bununla ilgili bir kelime. E, kılıcın e, keskin yeri ağzı. Şimdi kılıcın sapı mı önemlidir, üst kısmı önemlidir, o keskin kısmı mı önemlidir? Yani onun önemli olan kısmı, tesirinin olduğu yer manasına geliyor. Fakat şu benim çok şeyini yaptı. Garur sevb, elbisedeki katlama izi. Şimdi ne alaka? Yani elbiseyi sen nereden katlarsın? Sürekli iz yaptığı yerden katlarsın değil mi? Orada bir iz yapmıştır. İz manasında orada katlarsın. Peki orası onun nesidir? Yani. Zafsıdır, zayıf yeridir. Yani o kırılmıştır ya sürekli katlana katlana. Yani şuradan katlanmaz o. Mesela bir mukavva düşünün. Mukavvayı siz nasıl katlarsınız? Eğer orada bir iz yapmışsa hatta yeni teknolojiyle orası özellikle izleniyor ki oraya şey yapıyor. Yani defosunun olduğu yer tabiri caizse zayıf olduğu yer. Siz oradan faydalanarak onu şey yapıyorsunuz. Mesela buna benzer bir ifade var. Plan kişinin gir resmini buldum da. Ya da keşfettim de ondan dilediğimi istediğimi aldım. Yani zayıf noktası. Ya, za zafı zayıf noktası e, anlamına geliyor. İşte buradan e, şey olarak aldatma demiş bayağı inceledim arkadaşlar. O kadar çok tefsirden baktım ki hep birbirinin tekrarı e, aldanma, kanma, aldatılma gibi ifadeler kullanılmış. Ama ben şuna iniyorum. Allah-u Teala bu kelimeyi bu kadar kullanmışsa, başka kelimeler değildi. de muhakkak orada bir şey var, e, durum var. Bir ayet e, çok şey yaptım. E, Araf suresinde. Araf suresine bir bakalım. 151. sayfa. Bazı Kur'an'larda 152'dir. Asıl ayetimiz 22. Sayfanın sonunda olması lazım. Açtınız mı? Biraz çabuk olursanız. Sayfa 151. Araf. 22. Bu sayfa e, Adem kıssası ile alakalı. Adem kıssasını biliyorsunuz evvelki sene e, haftalarca işlemiştik. Onun e, internet sitesindeki şeyden takip etmenizi öneririm orayla ilgili bir konu işte allah Teala Adem'i yaratıyor Hazreti Adem'i yaratıyor meleklere secde emri oluyor melekler secde ediyorlar iblis etmiyor iblis kovuluyor işte neden secde etmedin deniyor bununla ilgili şeylere ondan sonra Adem cennete gönderiliyor cennette de şeytan ondan vazgeçmiyor işte yapıyor bir hikaye var buna kıssa var yani bu kıssaya ne deniyor Adem kıssası deniyor işte bu Adem kıssasında da 22. ayette de bir ifade geçiyor. Okuyalım. Fedella huma bir gururun. Böylece şeytan her ikisinde de kandırdı. Kandırarak tevessül ettirdi. Felem <Gülüyor> mezaqa <Gülüyor> O zaman ağacı tattılar. Yani ağacın meyvesinden yediler. İkisinin de avret yerleri açığa çıktı. İkisi de cennet yaprakları üzerlerine yapıştırmaya koyuldular. Rableri ikisine de nida etti. Ben bu ağacı ikinize de yasak etmedim mi ve ikinize de demedim mi? Yani Adem ve Havva'ya, Hazreti Adem Ali. Şüphesiz şeytan size apaçık düşmandır. Şimdi burada bak hangi fiil geçiyor? Bak Arapça bilenler şu üçüncü kelimeye baksınlar. Ya da ikinci diyeyim. Bir gurur. Yakaladınız mı? Gururla. Yani gurur ile onlara e, kandırdı, ayaklarını kaydırdı. kaydırdı. Gurur sebebiyle, yani bir gurur. Demek ki işte şimdi aldanma ile yani, ayaklarını kaldırdı, yani, kaldırdı deyince yani, bakın buraya uymuyor. Zayıf Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Evet. Yani, Orada kandırdı anlamına daha çok şey yapar. Bir daha söyleyin. Aldaş. Sahte etmek yani onu kandırmak. Kandırmak ama şimdi burada vurgu şurada. Kandırıyor da hangi ile kandırıyor? Aldatarak. Aldatarak kandırıyor ama e, kandırmasının şeyine Bekir Bey. Bak biraz evvel söyledim ya o kelimelerle düşürün. Kandara. Bak bu kalfayı nereden? Yok ogurlayı değil. Zaaflarını yakar. Zaaflarını işte evet. anahtar kelime bu zaaflarını. Yani bütün bu geniş almalarımı bu yüzden söylüyorum. Adem ve Havva'nın zaafları var. O zaaflarına yaklaşıyor. Evet. Bakın, e, burada Allah şeytan o ikisini kandırdı diyor ama siz duracaksınız orada. Ya niye kansın ki? Bakın arkadaşlar Hazreti Adem'den bahsediyoruz. Ruhunun üfürüldü. Bütün meleklerin secde ettiği ve Allah'ın bütün esmalarının yüklendiğinden bahsediyoruz. Bir şekilde yukarıda bir hata yapıyor cennete indiriliyor. Cennette de hata yapıyor. Hataya zorlayan ne? Bakın yukarıdayken, bunları daha önce konuştuk, kendi kendine hata yapıyor. Fakat aşağıda cennette şeytan hataya zorluyor onu. Delalet ediyor. Onun ayağını kaldırıyor, kaydırmasına vesile oluyor ama işte Allah-u Teala burada mekanizmayı söylüyor. Kandırdı, onun ayağını kaydırdı, aldattı ama nasıl aldattı? Demek ki işte buradaki baktığımız kelimeyle <gülüyor> zafıyla <gülüyor> aldattı. Peki bu zaafı ne? Şimdi bak yukarıdan bir okuyacağız. Sanayi hızlı okuyacağım. Sana ne mani oldu dedi sana emrettiğim vakit secde etmedin dedi ki ben ondan hayırlıyım beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın Allah dedi ki hemen oradan in orada senin büyüklük taslaman olmaz hemen oradan çık muhakkak sen küçülmüşlerden olarak in oradan dedi ki beni diriltme gününe kadar gözet beklet yani. Allah buyurdu muhakkak sen bekletilenlerdensin dedi ki beni azdırmandan dolayı bu doğru değil de muhakkak onlar için seni doğru yolunun üzerine oturacağım. Burada biraz sonra kullanacağız bu ayeti unutmayın. Sonra muhakkak onlara önlerinden geleceğim arkalarından sağlarından sollarından geleceğim. Biraz hızlı ilerliyorum aşağıya geliyorum. Allah 19'a bir bakın pardon 20'ye şeytan her ikisine de vesvese verdi. İkisinin de örtülerini açarak avret yerlerini açığa çıkarmak için ve dedi ki Rabbiniz bu ağacı size neden yasak etti? İşte buradan e, kandırıyor arkadaşlar yeri burası. İki melek olacağınızdan dolayı yahut ebedi, ebedi kalanlardan olacağınızdan ötürü. İşte şeytanın Adem ve Havva'yı yani insanlığı yakaladığı yer burası. Neymiş? İki melek olmayasınız diye bir de halidinlerden, halit olanlardan, ebedi diyelim ona, ebedi olanlardan olmayasınız diye. Demek ki insanlığın zaafı bu. Birisi ebedilik. Başka bir ayette de şey olarak geçiyor. Ebedi mülk olarak geçiyor. Allah. Orada da halitlik var ve mülk var. Üç tane yani aslında iki tane. Birincisi iki melek olmayasınız diye, başkası ayete göre mülk, bir tükenmez mülk için, ikisini de melek kelimesi geçtiği için ikisini bir sayıyorum. Melek hem güç kudret hem de mülkiyet anlamındadır. Öbürde de ne? Ee, uzun bitmeyen bir ömür. Beni azdırman şeyi çok rahatsız ediyor. Yanlış çok, o. Çok, çok rahatsız Yok rahatsız yani Beni azdırman, Allah azdırmaz. E, o mühlet Ayşe verilmesi olarak var. onu e, şey yapmak lazım. O farklı bir e, değerlendirme. Şunu söylemek istiyorum. Bakın burada çok önemli. Biraz dikkatinizi celbedin. Konsantre dinleyin. Koskoca Adem'in, Hazreti Adem'in ve Havva'nın, şeytanın tuzağına düşmesinin sebebi, yani zayıf noktası, Tükenmez mülk ve ebedi hayat. Tükenmez mülk ve ebedi hayat. Burası onların gururları, zaafları yani, gırreleri. İşte şeytan da bunlardan oluyor. Peki sadece onun mu? Onu demek istiyorum. Hı, demek ki bizim değilmiş demenizi bekliyorum. Yani suça hademe atmayın yani bizim de. Demek ki bütün o sistemin içerisinde şeytanın bize... Vesvese verilen denilen, ben kelimeyi çok sevmiyorum. Yani yani vesvese sistemlerden, mekanizmalardan biridir sadece açıklamaya çalışacağım. Aldatmasının sebebi bizdeki olan iki ana hata. Tükenmez mülk, ebedi hayat. Ebedi hayat ne demek biliyor musunuz? Baki olmak sevdası. <gülüyor> Halbuki baki olan sadece Allah. <gülüyor> Nefsin en çok korktuğu şey yok olmakmış. <gülüyor> <gülüyor> neden bu dünyada ölümden korkuyor yok olacağını zannediyor halbuki öbür tarafta sistem devam ediyor fakat yukarı doğru gittiğimizde de nihayetinde muhteşem bir final olmasına rağmen muhteşem bir final ama yine de bütün mahlukat bütün insanlık bütün evren bütün kainat yani yaratılmış ne varsa tabii ki yok olacak biz Allah mıyız Haşa, mahlukat Allah mı? Hayır, e Allah ebeti ise, Allah baki ise bitecek bu sistem. Ama işte nefis bunu kabullenmek istemiyor. O yüzden e, faaliyetleriyle, düşünce faaliyetleri, amelleriyle yok olmamaya çalışıyor. İşte şeytan da bunu bildiği için, sistemini bildiği için onunla aldatıyor. Diyor ki bak şu ağacı niye yasak etti biliyor musun? Neden? Çünkü bundan yerseniz siz yok, ebedi olacaksınız. Yani olmayasınız diyor ya o cümleyi ters çevirin. bu ağaçtan yerseniz ebedisiniz. Bak bura çok önemli. Ebedi olmayasınız diye size bu ağacı yasak etti. Bu cümleyi ters çevirin. ağaçtan yersen ebedisiniz. Allah pardon şeytan doğruyla mı kandırır? yanlışla mı kandırır? Değil mi? Demek ki onun tersi zıtlık. Zıttı ne onun? Cennet hayatı ebedi değil. Oradan ayağını kaydırdı mı? Kaydırdı. İkincisi ne peki? İki melek olmayasınız diye. O ne biliyor musunuz? Meleklere özeniyor. Melekliğe özeniyor daha doğrusu. Güzel bir şey özellik. Güzel de söyle. <gülüyor> Aslında bunları bildikleriniz şeyler. Biz iki beyin hamlesini birleştiriyoruz. Ben niye susuyorum biliyor musunuz? Sizin kafanızda bir iki yerleri tamamlamanızı istiyorum. Siz de tamamen benim beynimden faydalanmak istiyorsunuz. O yüzden ben böyle bir şey yapayım diyorum. Bakın Adem'e secde edilmedi mi Hz. Adem'e? Evet. Nerede geçti bu olay? Kudret aleminde, melekut aleminde, o yüksek alemde. Orada ruh üfürdükten sonra Adem şahit olmadı mı? O mekana şahit olmadı mı? O muhteşem mekanı latif aleme sahip olmadı mı? Peki şimdi nerede? Cennette. Yani üst aleme göre bir alt alemde. Yani bize göre muhteşem yerler erişilmesi şey ama o indirildiği alana göre öyle değil. Bir anlamda sürgün yeri. Oraya tekrar çıkmak istiyor. Bir, alt bir alt Oraya tekrar çıkmak istiyor. Evet, Peki yani. neden iki melek olmak istedikleri var? Yani melek olmak istemiyorlar aslında. Yani insanlıktan. Şimdi şahit oldular. Melekler onlara secde etti. Ee, Üst olan bir şeye secde edilir değil mi? insanlığı Allah'ın yaratması bakımından içine koyduklarıyla ama içine koyduklarıyla daha şerefli olduğunu biliyorlar. Niye daha meleklere şey yapsınlar, özensinler? Ha, burada meleklik şu. Orası öyle bir latif alem ki melekut alemi. Orada çok büyük farklılıklar yok. Yani orada o kadar latif, o kadar ışınsal, o kadar nurani ki her şey. Melek, insan, iblis, çok farklı değil. Bakın iblis orada. Anlatabildim mi? Yani oraya tekrar çıkmak istiyorlar. Melekleşme, melekut alemine tekrar ee, çıkmak istiyorlar. Bununla ilgili. Ama oraya çıkmak istemesinin bir sebebi de... Bakın melek kelimesinde hem meliklik var hem de mülk var. Yani o güç ve kudret ve mülkiyet talebi var ya... O biraz da onu istetiyor. Şimdi aşağıda cennette o kadar yok... Yukarıda o hissediliyor. Bak insanlığa geliyorum buradan, bize geliyorum. Demek ki o erk denilen, mülkiyet denilen şey ve sonsuz olma, ebedi olma insanın en büyük iki zaaf. Mülk, mülk ve ebedilik. Bunlar Allah'ın özellikleri arkadaşlar. Malikil mülk değil mi yani? Malikil mülk. El melikil, el kuddüs diyor. En yukarıda meliklik var. Malikiyev middin diyor. Meliklik Allah'ın şeyi. bütün her şey. Fan ne kalacak? Ele? İlla veçullah. Allah'ın zatı baki. Anlatabiliyor muyum? Şimdi niye geniş alıyorum bu kadar? Demek ki bu insanın zaaflarını bildiği için şeytan ne yapıyor? Onlara o şekilde yaklaşıyor. Şimdi ayete gelelim. Ayetin ilk kısmında ne var şimdi? Aldatmasın, sakın aldanmayın. Siz o zaaflarınızdan dolayı şey yapmayın. Peki burada ilk ayete bir bakmanız istiyorum. Aldatacak olan ne? Dünya ayeti. Bak daha şeytan değil. Bırakın daha şeytana. Allahu Teala şimdi ilk kademeyi söylüyor daha. Birin, yani geçen hafta işledim için o hızlı geçtim ama şu an geri alıp tekrar söylemek yani gerekiyor ee, senin sende bulunan zaaflardan ötürü seni aldatacak olan birinci aşamada ne? Hayat et dünya dünya hayatı daha şeytan falan değil bak dünya hayatının kendisi Allah'ın ona yükledikleriyle beraber süsledikleriyle beraber zaten ne? Seni aldatmaya ee, yatkın bir sistem. Bu şeyde var zaten, bir ayette var, onu bulmaya çalışıyorum. Neyse, çok fazla ayette baktım. Bir oraya bir oraya gitmek durumunda kalıyorum, o da işe aksatıyor, oraya bakmayacağım. Burada var zaten. Geçen hafta niye benzetmiştik Bekir Bey onu? Hani ahirette şöyle ben bir sahne okumuştum, İmam-ı Gazali'nin Kıyamet ve Ahiret kitabında. Oraya muhteşem güzellikle bir kadın getirilir diyor alımla. Devasa. Herkes diyor bakar aman yarabbi bu nasıl bir güzellik bilmem de. Aynı bilim kurgu filmlerindeki gibi birdenbire ne oluyor arkadaşlar? Çok çirkin bir koca karıya dönüşüyor. Bu aile sahnesi kıyamet sahneleri anlatırken bu kitaplarda geçiyor şeyde İmam-ı Gazalim kitabında. İnsanlar bu sefer tiksinir diyor. Ya nasıl bu böyleydi? Bu ne diye sorarlar diyor ya da izah ederler işte bu dünyaydı. Yani bir koca karıydı gibi hani böyle cadımsı falan bir imaj düşünün ama çok güzel bir kadın. İşte süslenmesi o. O senin nefsinin talepleri ne yapıyor? O da yönlendiriyor ama bir şekilde kanıyorsun. Yani dedi ki imtihan dünyası. Allah-u Teala diyor ki bu dünyaya fazla şey yapmayın sizin yeriniz yukarı Buna rağmen imtihan vesilesi olarak dünyada süslendiriliyor, zünynet deniliyor, zünynet ayetlerde yani zinetlendi. Birinci aşama bu. He, sen bu dünya hayatının şeylerine kanmadın, ayetlere, hadislere uydun, aklını kullandın, daha dini, daha mütedeyyin, daha e, muttaki bir hayat seçtin. Her şey bitti değil mi gülküklü İslamlık? Hmm. Niye Allah'ın dışı emirlerini yaptın? Dindar oldun, her evet. şey bitti. Cennette. Demek ki kesin cennettiksin. Kesin Allah dostusun. Değil işte, imtihan bitmiyor. İkinci aşama başlıyor. İşte bu ayetin ikinci kısmı bununla ilgili. Ne diyor? Tekrar diyor velâ. Bakın felâ dedi. Vela Ya gururan ne kum billahil el garur. El garur olarak olduğu gibi kullanacağım. Bu sefer de er garur olan şeyler seni bu sefer aldatmasın diyor. Bu sefer neyle? Allah'la. Evet. Allah Bak. Vela Allah. yevurran nekum billah. Allah ile aldatmasın. Şimdi ikinci aşamayı söylüyor Rabbim. İnsanların çoğu birinci aşamada gidiyor zaten, eleniyor. Bak, ya eyyuhannas diyor ya. İnsanlıkla başlıyor zaten. <gülüyor> birinci kısımda dünya hayatı cazip yerde tamam ona razılar gittiler şimdi ikinci aşamaya geçenler bile Allahım dediklerini yapanlar için bile bir tehlike var bak bir de neyle aldatılıyor neyle aldatılıyor Allahla ya Allahla aldatmak nasıl olur ya Allahla kandırmak nasıl olur insan şöyle bir şoke olması lazım Bakın tekrar Arafa gelelim. Sayfa 151'e. Biraz hızlı arkadaşlar, çabuk. Sayfa 151'e bakalım. Sen Kur'an'da iç içersin, hemen böyle şey yapacaksın, gireceksin, şey yapacaksın. Biraz evvel açtığımızda, hani 22. ayete baktık ya. Rabbim biz sayfada neler anlatmış ya? Hani dirilme gününe kadar bekletiliyor ya iblis, mühlet veriliyor. Evet. Sonra diyor ki bak on altından da, şimdi bu şeytanın ibareleri artık ifadeleri. ediyor. Gale dedi ki, beni azdırmandan dolayı, bütün yerler yerlerle bu azdırmandan dolayı değil de hadi öyle kabul edelim. Beni azdırmandan dolayı, muhakkak onlar için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Bakın ne diyor? Sıra teke el müstakiyim. Fatiha'da geçen sırat-ı müstakim bu. Senin sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım diyor. Arkadaşlar sırat-ı üzerinde kimler bulunur? Kaçınca? 16. Evet. Bakın daha sırat-ı müstakim. Bak Fatiha'da biz yana yakıla. Fatiha'da biz yana yakıla aman ya Rabbi beni sırat-ı müstakim üzerine hidayet et demiyor muyuz? Diyoruz sırat-ı müstakim üzerine gelmek öyle kolay değil. Oraya geldin bak ne diyor Allah'a Allah iblis? Ben diyor muhakkak diyor senin sırat-ı müstakim üzerine oturacağım diyor. Bak sırat-ı müstakim üzerine bile oturacağım diyor. Senin sırat-ı müstakim üzerine oturacağım diyor. Yani o yolda kimler var dikkat edin. Yani dünya hayatı aldatmayacak seni, kanmayacaksın, zaaflarına rağmen kalmayacaksın, mütedeyyin olacaksın, Allah'ın dinini yaşamaya çalışacaksın. En son noktada da En son noktada dahi yani o Allah'a giden yolda biliyor ki ben onun üzerine oturacağım. Bu ayetin çok iyi şey olması lazım. Ya tamam şey, din, ha, din, şey yapalım, konuyu kaçırıyorsunuz oraya bakayım derken. Tekrar ediyorum. Ee, sırat-ı üzerine geldin iş bitmedi sırat-ı üzerine diyor ki şeytan ben onların senin sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım diyor peki sorun ner, tehlike nerede 17'ye bir bakın sonra muhakkak onların önlerinden geleceğim arkalarından geleceğim sağlarından geleceğim sollarından geleceğim Bak bu şeytanın aldatmıyordu Şimdi sırayla gidelim. Arka ne demek? Ha dur daha basitten gidelim. Sollarından geleceğim diyor. Sollarından yaklaşacağım. Bu çok basit değil mi? Haramlarla yaklaşacağım. Yani yine sırada evet. müstakimin üzerindesin ama nefis var bilmem ne var. Hele, haramlardan yaklaşacağım ona. Ulan şunu yapsana bunu etsene hadi şu parayı çalsana ya kimse görmüyor. Aa bak ne güzel kadın bilmem ne. Ya içki de haram mı olur? Ya faiz de haram mı olur? Değil mi? Solundan yaklaştı. Bunu anlamak daha kolay. Hepimiz anlıyoruz aslında. Anlamıyoruz ama en azından daha bariz diğerlerine göre. Arkalarından yaklaşacağım ne demek? Yok arkalarından geçmiş yani. İpucu vereyim. Geçmişiyle ilgili bıraktıklarından. Hani diyor Peygamberimiz keşke diyen yanılır diyor. Oradan şöyle takılmalar yaptı. bunlar bunlar bir de ne bunu çok yapıyor bakın bunu Müslüman çok yapıyor İçinizde de çok yapanlar var eminim adamın belirli bir hayatı vardı sonra tövbe etti bir hayali hayata gitti şimdi dünya yeni hayatını övmek için anlatıyor ya biliyor musun diyor ben eskiden şöyle yapardım böyle yaşardım yaşat. ama şimdi tövbe ettim evet. ama şeytan yok. orada geçirdi. Eski hayatını cazip göstererek sana arkandan yanaştırıyor. Yani tövbe etmiş gibi olmuyorsun. Övünerek anlatıyorsun. Ulan ben ne yapmıştım biliyor musun zamanında? Ama şimdi bak alakam yok. Canım. Şimdi camiden çıkmıyorum bilmem ne. Yani sürekli onu sana tazelettirerek, hoşuna gittirterek arkandan yanaşmıyor. Yani sadece arkadan yanaşma bu değil. Arkadan yanaşmalardan birisine bir misal. Birincisi o keşkeler kafaya takmalar şöyle yapsaydın böyle yapsaydın. Hızlı ilerleyelim. Bunu siz teferruatlandırabilirsiniz. <gülüyor> ne kaldı geriye? Sağdan. Şimdi e, en zorunu en sonraya bırakıyorum. Sağdan yaklaşma ne demek? Ha, sağ deyince ne anlaşılıyor? Daha pozitif şeyler değil mi anlaşılıyor? Bu sefer de pozitifliklerle aldatmak. Yani ulan ya ne güzel sadaka veriyorum ben görüyor musun? Riya etmek. Aman ne be de. ne namaz kılıyorum ya. Hiç Aman ne de. boyun kırarak namaz kılıyorum. Her e, yerde ifşa etmek. Her, Her yerde anlatmak bunu. De. İşte ya şöyle şöyle yaptım işte şu kadar oruç tuttum bilmem ne şey yapıyorum falan. Ya niye şey? Allah için ihlaslı yapmadım mı Allah bilsin ne gerek var? Niye söylüyorsun? Ya, söylemesi layıktır. Tek tek Can, şöyle bir açtım bakın. Hiç kıyamadı, ışık şey yanmıyor. Ha, tevcude kalk, duymadığı için tekrarlıyorum şeyden. <gülüyor> tevcude bir kalktım ki kimse de ışık yok diyor ya oğlu, oğlum yok. Keşke tevcude kalkmasaydık da sen de bu sözü söylemeseydin diyor. <gülüyor> i̇şte bunun gibi şeyler de arkadaşlar sahile aldatmak. Ulan İslamiyete en güzel ben yaşıyorum ya bak kimse yaşayamıyor. Görüyor musun? Ama evet. bunlardan en tehlikelisi arkadaşlar önden yaklaşmak. Hadi önden yaklaşmak ne demek? Gelecek ve Gelecek galiba arkadaşlar. O da var. Evet. Doğru o da var. Ama ben en vurucusunu söylüyorum. Hadi onu da söyleyelim. Kur'an tefsirlerinde en çok o yazıyor arkadaşlar. Gelecek. Ha? Hayır, önden yaklaşırım diyor. Önünüzde ne var arkadaşlar? Tecde. Kabe. Kabe. Kabe'ye ne deniyor? Nereye döndüm? Kıble'ye. Kıble senin önüne aldığın demektir. Neyi önümüze alıyoruz hakikatte? Allah'a Nereye yöneliyoruz? Allah'a Allah yöneliyoruz. Demek ki Allah'la aldatmak işte bu. Bir açar mısın? Ee, önün neresidir? Yani önün senin geleceğindir, kabul. Fakat yöneldiğin yer kıblen. Yani Allah. Allah'a yönelirken insan farkında olmadan hatalar yapabilir. Yanlış Allah tasavvuru. Evet. Ama <gülüyor> yerde. Yanlış Allah sıfatlandırmaları. Bakın geçen derslerde bir şey dedi. hatırlıyor musunuz? Allah'a iman ettim demek ya da iman ettim demek, inandım inanmadım demek değil. O çok basit. Ne diyor? E, yerleri ve gökleri kim yarattı diye onu kâfirlere müşriklere soruyor. Allah diyeceklerdir diyor. E Şimdi onlar ama şeyin en altında cehenneminde. Allah'a inanıyorlar arkadaşlar. Yani bizim bildiğimiz şekilde iman olsa onların cennetin en üstüne olması lazım değil. İman ne biliyor musunuz? Gerçek anlamda iman. Doğru bir şekilde ona yönelmek. Kitaba doğru şekilde yöneleceksin. Meleklere doğru şekilde, Resullere doğru şekilde en önemlisi de Allah'a. Allah'a inandım demek yeterli değil. Allah bunu kabul etmiyor. Bana diyor doğru bir şekilde yöneleceksin diyor. Doğru bir şekilde yönelmezsen olmuyor. Bakın bir iki şey söyleyeceğim. Kur'an okuyoruz da diyoruz ya. Subhanallah neydi? Yok. Allah Allah bu Ve izzeti amma yasifun. Ha, ha izzeti amma bir ok söyler misin? Sübhaneke bakicaram. Ha Sübhanarabbike rabbil izzeti amma yasifun. Amma yasifun. Allah izzetlidir diyor, azizdir diyor. Süpandır izzetlidir. Neden? Amma yasifun. O şeyler ki yasifunda sıfat var. Evet. Sıfatlandırdıkları şeyden Allah izzetlidir diyor. Evet, evet, evet, evet. Yani kafanda sıfatlar tayin ediyorsun Allah'a. Allah şöyledir, böyledir diyor ki ne kadar sıfat tayin edersen et Allah ondan yücedir. Bakın Hazreti İsa'ya e, Tanrı demesine Allahu Teala yer arz çatlayacak diyor. Ben anlayamamıştım bu o kadar. Neden biliyor musunuz? Sen koskoca Allah şeyine, imajını alıp insana indiriyorsun. İnsana indirdiğin için sıfatla insani sıfatlarla sıfatlandırıyorsun. Sorun orada. İşte şeytanın Allah'la aldatması bu. Eğer sen Allah'a doğru bir şekilde yönlenmezsen, esmalarını şey yaparsan, hatta bugün biraz tasavvuf yapacağım diye arkadaşlar, birazdan eza konacak ama kalkmayın son bir 2 dakikalık bir şey var. Bugün tasavvufi yaklaşım bile olsa yaklaşacağım diye uçuk ve çok tehlikeli sözler söylüyor diyor arkadaşlar. Ben Allah'ıma kadar laf gidiyor. Evet, evet. İnsan kendini Allahlaştırıyor Allah'ın sıfatlar bende değil mi diyor Her şey diyor Allah'ın e, esmalarından oluşmuş demiyor işte şirk diyor başkasını yaparsa bir iki üstünde ne yapıyor biliyor musunuz Allahlaşmış oluyor farkında olmadan Yani böyle e, şeyler var mı? Evet o yüzden diyor ki el garur senin zafın yani senin içindeki. Allahlaşma temayülü, ilahlaşma temayülü seni Allah'la bile aldatabilir diyor. Sen nefsini, ilah, nefsinin hevasını, ilah edineni gördün mü diyor ayeti kerimede. Çok Bakın ne kadar kadar sıra, nice aşamalardan geçtin, dünyadan vazgeçtin, sıratı müstakimle geçtin, soldan, arkadan, soldan, sağdan da yırttın. Geriye sıratımızı Allah'la yöneliyorsun. Orada bile tehlike var. Doğru. Her aşamasında Müslüman'ın özellikle ileri boyutta Allah'a yönelenlerin bile her an dikkatli olması lazım. Çünkü bizim zaaflarımız var. İşte gırra denilen, gurur denilen o. Melekleşme yani mülke ve ebedi hayata meyil eden bir yanımız var. Bu yan bizi Allah'a yönelirken bile tehlikeye sokabilecek bir şey teşkil ediyor. Allah zatını araştırmak adamı şöyle diyor zaten. Allah zatını araştırmak var ya evet. adam küfre götürüyor. Bundan Yani o yüzden o e, her aşamada e, bu konulara dikkat edilmesi lazım. Bu e, bu konu bitmedi. Ölümün, bunu düşünün. Az bir hazmedilecek bir konu değil bu. Şey yapılması bakımından evet. özellikle şeytanın arkadan Soldan sağdan ve önden yaklaşmasını bu 16. ayetteki beni azdırmandan dolayı muhakkak onlar için senin doğru yolunun üzerine oturacağım kısmını lütfen evde güzel bir şey yapın haftaya o gelişmelerle beraber e, devam edeceğiz çok basit ayetler gibi gözüküyor meallere baktığınızda daha başka şey da hiç getirmedim bütün meallerde aynı yazan bir şey var buraya taşımadım bile. Şu konu onun o kadar üzerinde ki taşımadım bile. Bu e, insanın doğru yoldayken ayağını kaydırabilecek bir konu. Haftaya devam edeceğiz inşallah. Allahu teala bize e, yaratılışımızda Allah'a verdiğimiz e, sözün üzerinde sabit kılarak dünya hayatının geçici menfaatlerin ve süsüne kanmayarak. Allah'ın doğru yolunun üzerindeyken bile zaaflarımıza kanmayarak Allah'a doğru bir şekilde yönelen ve güzel kulluk eden kullarından eylesin inşallah. Bunu da yolunu kolaylaştırsın inşallah. Sadakallahül azim.